Radyo tiyatrosu. Musab bin Umeyr Yazan Abdullah Kara Yapım ve yönetim Mehmet Kösoğlu Ses kayıt Didem Türkmen Kurgu Mahmut Acar Şşşt yavaş ol Musab kalkmadı mı? Kalksa burada olurdu herhalde Hani pek bu vakitlere kalmazdı da Öf akşam bunaltıcı bir sıcak vardı Uyuyabildiğini sanmıyorum Sorma hanım ben de sabaha karşı dalabildim ancak Hele şu sinekler. Bari Musab'ın cibinliği aralanmamış olsa. Biliyor musun çocuğun yatağı da bir acayip. Genç yaşta beli bükülecek. Hiç de acayip değil. Deve postu üstüne kıvrılamaz o. Onu kız çocuğu gibi yetiştirmek zorunda değilsin. Erkek dediğin azıcık toza tere bulanmalı. Bileği güçlü olmalıdır sonra. Benim oğlumun karakteri güçlü. İcabında ailesinin ve kabilesinin şerefi için dövüşebilmeli. Hasımları gölgesinden çekinmeli. Laf bunlar. Kuru çöl palavraları. Benim oğlum ayak takımıyla uğraşmaz. Uğraşamaz ki. Sayende hanım evladı oldu gitti. Hem sahi neden dikiş öğretmiyorsun ona? Ama bütün Mekke hayran oğluma. Elini vicdanına koy söyle. Mus abımdan daha zarif, daha kibar, daha hassas bir genç tanıyor musun bu civarlarda? Bu çocuk kime çekti bilmem. Bizden hiç şair çıkmazdı halbuki. Ooo efendi o elindeki hançeri yeni mi aldın? İyi ki fark edebildin hatun. Sabahtan beri kırk defa soktum çıkardım kuşkağıma. Nefis bir şey bu. Şam işi olmalı. Hayır Halep. Haşam ha Halep ne fark eder? Böylesi bir hançer. Aklından geçenleri okuyorum hatun. Hiç heveslenme. Bu ancak oğluma yakışır. İşte korktuğum geldi başıma. Ver bir yakından bakayım şuna. Aman dikkat et o sıradan bir hançer değil. Farkındayım. Hmm. Sadece kapsasındaki taşlar bir kervan donatabilir Aslınıma yakışacak Yok hayır anne Onun yakıştığı kuşak babamınki Musa sen burada mıydın Ta başından beri Al bakayım tak şunu beline Ama baba Sen konuştuklarımıza bakma Onu zaten sana aldım Ama annenin damarına basmak hoşuma gidiyor Uyuyabildin mi bari Kalkalı çok oldu kitap okuyordum Yine mi kitap? Ah şu gözlerine bak kan oturmuş. Ben söylüyorum bu gidişte kör olacak. Sus ağzından yel alsın. Eğer bir şeyler öğrenmek istiyorsan ticaret yapmalısın oğlum. Ha, aman belki de tüccar olmayı istemiyor canım. Öyle deme kadın tüccar insan sarrafıdır. Mesela ben adamın gelişinden kabilesini sülalesini çıkarır... ...malı alıp almayacağını sezerim. Sonra cebindeki dinarı aşağı yukarı tahmin edebilirim. İyi iyi çok iyi. Gel oğlum şöyle gel. Bak şu balı tat. Ekmeğine yağ süreyim. Ee, şey, zeytinler önünde oğlum. <gülüyor> tamam anne, tamam. Ben gideyim artık. Birazdan ben de gelirim. Kız ne yapıyorsun orada? Hiç Ooo gözüne sürmeler çekmiş yüzüne alıklar sürmüşsün. Yok canım. Takmış takıştırmışsın bakıyorum. Hani yakıştırmışsın da. Sağ yakışmış mı abla? Hımm şimdi anladım. Musab'ın yola çıkacaksın sen. Mendil düşürme bahanesi. Meşhur numara. Abla. Hiç inkar etme bilirsin. içini okurum. Oldum olasın senden bir şey şeyimi saklayamam zaten. Ama boşuna uğraşıyorsun güzelim. Onun gözü seni görmez. İyi ama neyim eksik abla? Bizim eksiğimiz yok güzelim. Musab'ın fazlası var. Onun derinlere dalan gözleri... Başka şeyler arıyor sanki. Sanki bir bilge kişi filan. Şansımı denemek isterdim yine de. Bak görmezden gelirse sakın canını sıkma mi? İnan kabilemizin en gözde kızı sensin. Ve istesen emirler kapanır ayaklarına. Sahi mi söylüyorsun abla? Ceylan Göz'üm bugüne kadar hiç yalan konuştun mu sana? Hey Musab, şöyle kenara dur hele. bir müşteri geliyor. Ah zavallı kadın. <gülüyor> Pazarola efendi şu kilim ne kadar? Kırk dinar. Biraz pahalı değil mi? Ne diyorsun ucuz bile. Hem bu acem işi. Acem işi mi? Tabii ya. Şu desenlerin güzelliğine, renklerin canlılarına <gülüyor> bak hele. Hey fena değilmiş. Bence hiç kaçırma. Bilmiyorum düşünmeliyim. Şimdilik kalsın. Sen bilirsin. Ama bir dahaki sefere elli dinardan aşağı vermem haberin olsun. Baba Hı. Bu kilim yemen işi değil mi? Evet Ama sen acem dedin Üstelik kaba ve hantal bir parça On diler bile çok ona Aa, Bakıyorum maldan anlamaya başladı Niye yalan söyledin kadına? Ben söylemezsem başkası söyleyecek Kesesine bize boşalsa feda mı olurdu yani? Bu hiç dürüstçe değil ama Aman Musab dürüst var mı bu pazarda? Doğruyu söylesen siftah bile edemezsin Aksine daha çok kazanırsın Sen öyle sar Bu kumaşın boyu ne kadar? Ee, yedi lira falan Ama eni emsallerinden geniştir hmm, Güzel ne istiyorsun peki? Sen yüz miskal gümüş ver yeter İpek e mi? Tabi tabi sabip ekemmdi halis pekin işi O parçayı cenevizli bir tacirden almıştım Öylesi kalmadı şimdilerde. Şu güzelliğe bakın öyle. Buna nasıl da kıyıp makas vuracaksınız bilmem. Tablo. Haza tablo. Son doksan miskal gümüş. Fazlasını vermem. Hadi al götür. Bugün de zarar edelim bakalım. Piş, cenevizli tancıymış çiğneşilmiş. Ayak üstünde ne yalanlar diziyor. Halbuki otuz miskale alası var komşuda. Göz göre göre kandırdı kadıncağızı. Ben geldim efendi. Sen de kimsin? Hani geçen cuma keçilerimi almıştınız. Hatırlayamadım. Aman efendim nasıl olur? Haftaya gel paranı al demiştiniz ya. Duydunuz mu beyler? Ben bu bedeviden keçi almışım. Siz hiç keçi falan gördünüz mü buralarda he? Gördünüz mü? Bir keçi gören var mı burada? Yok hayır. E keçisiymiş. Çabuk kaybol gözümden elimden bir kaza çıkmasın. Ama efendim... Hadi. Sana kaybol dedi duymadın mı? Pis bir. Sen kiminle konuştuğunun farkında mısın? He he, yaşatmayacaksın böylelerini. Ama ben... Bak hala konuşuyor. Ha, şimdi yıkıl karşımızdan. Kırmayalım kemiklerini. Hadi, zulüm bu. Açık ve aleni zulüm. Hemen o köylüye yetişmeliyim. Bakar mısın? Bana mı dedin? Bu da kim acaba? Aa, aa, az evvel beni tokatlayan o ne oğlu. Lütfen, lütfen şu keseyi kabul et. Hadi al. Ne? Kese mi? Bana mı veriyorsun? Babam Mehir'in size ne kadar borcu olduğunu bilmiyorum. Ama bununla zararlarınızın bir kısmını kapatırsınız iş değilse. Benim söylediklerime inandınız demek. E, e, evet. Babama inanmadığım için. Ya yalancının biriysen? <Gülüyor> Yine de babam kadar olamazsın. Anlayamadım. Yok, yok bir şey. Bu iyiliğinizi unutmayacağım. Hayır, hayır. Bu iyilik filan değil, borç. Sadece ödenmesi gereken bir borç. <Gülüyor> ne gece ama. Hiç sorma, bayılıyorum böyle gecelere. Bilmiyor musunuz efendim? ...Arap şairleri çöl gecelerinin meftunudurlar... ...döner dolaşır onu dile getirirler... ...hani meftun olmayacak gibi de değil... ...şu eflatın gökyüzüne ve gölgesi mor dağlara bakın efendim... ...ve lütfen şu bozkırları dolanıp gelen... ...yüzümüze serin buzeler konduran akşam eline bakın... ...şairimizin kasesini doldurun kızlar... İçti mi dili açılıyor... Ya, bir, bir. ...sazendeler mızraplarını konuşturuyorlar efendim... Rakaseler tırıldak olup dönüyor efendim. Muganniler inliyor name name. Eğer yarın sabah... ...sahrada bülbül cesetleri görürseniz... ...şaşırmayın. O nedendir ey şair? Bu meclisi kıskanıp kıyabilirler canlarına da ondan. Haa çok hoşsun. Şu senin tasvirlerin yok mu? Bayılıyorum. Asıl buna kulak verin efendim. Ey millet! Biraz susar mısınız lütfen? Olur, Şairimizi dinleyelim. Ay. Ey... Kılıcı kıvılcım kıvılcım çakan. Gürzü yıldırım yıldırım vuran efendim. Sen şereflerin en şereflisi ve en cömerti cömertlerin ziyade verirsin bahşişi. Dert görmesin elleri <gülüyor> Muhteşem bir şey Ben her zaman söylüyorum Yine de söylerim Sizin üzerinizde şair gelmedi Mekke'ye Şimdilik şu keseyi kabul buyurun lütfen Aman efendim niye zahmet ettiniz Bu mısraların beleri elbette altınla ödenemez ama Bunlar bir şey değil efendim yeah. Daha güçlü tasvirleri daha kıvrak beyitleri Muhterem oğlunuz için yazmıştım hmm. Ama onu göremiyorum burada şey, Musab nerede Şeybe Hey Şeybe. Buyurunuz efendim. Çabuk Musab'ı bul getir buraya. Emin edersiniz efendim. İşte orada. Sırtını kayalara vermiş hilali seyrediyor. Yaklaşayım hele. Ha. Ha. Sen misin Şeybe? Sizi korkuttum mu yoksa? Yok yok. Sadece dalmıştım biraz. Babanız sizi istiyor efendim. Nereye? Her zamanki yerine. Ay... Yine çadır halim öyle mi? Üf, beni neden ister ki? Bilir miyim efendim? Akşama kadar milletin kanını emiyor... ...sonra sabaha kadar dağıtıyor kavuklarına. Şarap testileri, naralar, kahkahalar... ...gencicik kızlar, mıtribler, soytarılar... ...efendiler eğlensin diye kendilerini paralayan zavallılar. Söyle şey be... ...böylesi bir hayatın bir manası var mıdır sence? Bilmem efendim. Bırak şey be sen bizden iyisini bilirsin ya. Ben burnu halkalı bir köleyim sadece. <gülüyor> Bilsem ne faydatıyorsun yani. O ki konuşamadıktan sonra. Öyle efendim. Bırak şu efendim muhabbetini. Benim senden bir üstünlüğüm yok ki biz kardeşiz. Sakın ha efendim bu söylediklerini başkaları duymasın. ben bırak duysunlar inceldiği yerden kopsun. Oh <gülüyor> <gülüyor> kimleri görüyorum kimleri İşte Musab geliyor Meclisimize hoş geldin şeref verdiniz Asil Efendi Dalko o Şimdi size onun için yazdığım şiir okuyacağım Edebiyat dünyasında derin iz bırakacak Şairler yıllarca bu mısıraları konuşacak <gülüyor> Evet Siyah saçları dalga dalga fırtınalı derya Gözleri göz kamaştırır Nurdan bir ruya Gök mavisi, yaprak yeşili zeytin karası, o derin gamzeleri, inanın gönül yarası. Yüzü dolunay, bebekler kadar duru ve temiz, Musab'ın masum simasına hayranızdır hepimiz. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda duydum en berbat meti. Ne ölçü var, ne kafiye. <gülüyor> o narindir, hassastır, duyguludur, zariftir. Ama bileği kavi, cesur, korkusuz ve yiğittir. Kılıcıyla örsü keser, kargısıyla kayaları deler. Ufacık fiskesiyle bin cengaveri yere sener. Palavranın bu kadarı da fazla ama. <gülüyor> ama efendim. <gülüyor> ne zaman tokatla adam sermişim ben yere? <gülüyor> İyi dövüşemediğimi herkes bilir. Bırak <gülüyor> cengaverleri, sıradan insanlar bile hırpalayabilir beni. Şey, halbuki ben düşünmüştüm ki... Senin düşündüğün sadece bahşiş. Söyle, babam ne verdi sana? Bir kese altın efendim. Al sana iki kese. Lütfen sus artık. Ve bir daha bana sakın şiir yazma. Baba ben ayrılmak istiyorum. Müsaadenizle. Basil efendi Musab'ın bu nesi var? Bilmiyorum. Çok tuhaflaştı son günlerde. Sanırım kötü ruhlar musallat olmuş ona. Bence bir kahine göstermelisiniz onu. Göstermez mi hiç? Ama hepsi de sıradan şeylerdi. Tesir edemediler çocuğa. Bu kez güçlü biri olmalı. Benim aklıma Kudüs'lü geliyor. Hani o gök güzül bilge. Hani şu siyah pelerin esrarengi Aa, Göründüğü gibi değildir aslında. Sen bir konuş. Paradan yana endişesi olmaz. Belki şaşıracaksın ama parayı sevmiyor. Hayır. Parayı sevmeyen insan olur mu? Ee, bunlar böyle acayip bir şey. Kahin millet. Efendim. <gülüyor> i̇şte efendim orada kayaların tepesinde hep buraya mı gelir genellikle ne yapıyor orada sanırım kitap okuyordur yine çok mu okur gözlerine kan oturuncaya kadar güzel eh tamam sen gidebilirsin peki efendim Merhaba delikanlı. Merhaba, hoş geldiniz. Rahatsız etmiyorum ya. Hayır, hayır. Ben de ara vermeyi düşünüyordum. Oo, sandığımdan da manzaralıymış burası. Öyle mi? Benim hoşuma gidiyor işte. Sen Musav olmalısın. Umayr'in oldu? Evet, sanırım sen de yeni kahinim. Nereden bildin? <gülüyor> Babam her hafta bir tanesini yollar bana. Demek bu hafta sıra sende. Doğrusunu söylemek gerekirse... Erisi doğrusu bu işte. Bu kuytu köşeye kimsenin yolu düşmez yoksa. <gülüyor> Çok olsun. Geçiyordum uğradım diyemeyeceğiz anlaşılan. <gülüyor> ee kâhin efendi nasihat etmeyecek misin bana? Buna dertleşme diyelim istersen ha. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Seni dinliyorum. Ya, ya ya hayır hayır. Önce ben seni dinlemeliyim sıkıntılarını bilmeliyim. Yok <gülüyor> sen kâhin değil misin? Anla hadi. Diğerleri gibi tütsüler yak, hopla, zıpla, haykır, bağır ve gözlerini iri iri açıp içimi oku, palavracı sahtekarlar. Biliyor musun? Çoğu beni bir kıza aşık sanır. E nasıl anlıyorlar peki? Bilmem. Güpe gündüz yıldızlara bakar ve güya haber alırlar. Güpe gündüz ha? Ve geleceğe dair vaatler sıralayıp gidiyorlar, öyle mi? Aynen öyle. Hmm. Adamına göre mal ve kadın, adamına göre zafer ve rütbe. Bunlar istemem denilmeyecek şeyler. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle tabii seni dinliyorum. Geleceği kimse bilemez anlıyor musun? Hiç kimse. Ee peki siz ne işe yarıyorsunuz o zaman? Diğerlerini bilmem ama ben ilahi kitaplardan okuduklarımla... ...Hanif alimlerden duyduklarımı söylüyorum sadece. Ya demek öyle. Eh zaman zaman cinlerle çalıştığımı da saklayamam tabii senden. O taif eden birkaç sadık dostum da yok değil. Biliyor musun açık sözlülüğünü çok sevdim. Bak belki de kimseye yapmadığımı yapabilir sana içimi dökebilirim. Asgari faydası şu olur. Rahatlamış olursun. Evet evet sanırım buna ihtiyacım var. Ve şuna da inan ki sır saklamasını bilirim. Bana güvenebilirsin. Yok umurumda bile değil. Benden duyduklarını dinleyecek adam bulabilirsen hemen anlat hiç durma. Ya. Bak şimdi meraklandırdın beni işte. Benimki sır falan değil kahin efendi. Sadece etrafıma bakıyor ve olanı biteni beğenmiyorum. Fal taşı gözlü büyücülerden, yalancı tacirlerden, salyalı şairlerden, bir miskal gümüş için kırk takla atan dal ve diri diri bebek gömmeyi yiğitlik sayan cahillerden iğreniyorum. Putların gölgesine sığınan ticaret... Emirlerin, beylerin gönüllerini hoş edebilmek için ter döken sazendeler. Üç dank bahşişi kapabilmek için paralanan rakkaseler. insandan bile sayılmayan köleler. Hasılı nereye baksan ayrı yanlış. Evet, çok doğru söylediklerin. Bak Kâhin Efendi. Kırbaç terden, şarap gözyaşından, silah kandan, def çığlıktan kıymetliyse... İşler iyi gitmiyor demektir, öyle değil mi? İşte bütün bunları eli belinde seyretmenin... Ve bir şey yapamamanın ıstırabı çıldırtıyor beni. Herkesin mutlu yaşadığı, çalışanın hakkını aldığı, adalet kelimesinin mana kazandığı bir ülke arıyorum ben. Dinle ya Musab. Ben çok gezdim, çok dolandım, çok gördüm. Ne güzel. Gezdiğim bu yerlerde hep güzellik aradım. Nerelere gittin mesela? İstersen yakınımızdan başlayalım. Mısır, ehramların gölgesinde hala. Evet. Firavunların tesiri kalmamış ama Musa aleyhisselamın anlattığı tevhid inancından da eser yok. İspanyolla Hintlinin, Vikingle Yemenlinin buluştuğu İskenderiye'de bir çığırından çıkarma tezgahı kurulmuş ki hiç sorma. Ticaret ve para Yahudinin elinde. Köleler yine kırbaçlanıyor. Porsalar yine zincire vuruluyor. Ne fena. Roma'da ise bir sefalettir sürüyor. Esirler yabani aslanların önüne atılıyor. Kandan çıldıran insanlar agoralar, operalar, hamam sefaları, zafer takları ve kusma taşları. Kusma taşları mı? <gülüyor> değil mi? Bak Romalılar damak zevkine çok önem verirler ve sürekli yerler. Yelpazelerin altına uzanır gün boyu tıkınırlar. Hiç doymazlar mı? Doyarlar elbet. Ve bu doygunluk hissi keyiflerini kaçırmasın diye boğazlarına kaz tüyü dürter, yanı başındaki kurnalara kusarlar. İğrenç çelikler. <gülüyor> Daha da iğrenci bunları yemesini emrederler kölelerine. Halbuki muhteşem orduları olduğunu duymuştum. Öyle görünür. Yürürken yeri sallayan çelikten birlikler komutanlarını kibirlendirmeye yarar sadece. Peki Hristiyanlık değiştirmedi mi bunları? E, eh, biraz değiştirdik. Ama onlar da Hristiyanlığı değiştirdiler. Sonra ateşe tapan ve efsanelerle oyalanan İran'dan Orta Asya'ya geçiyorum. Türklerin yurduna yani? Önlerine çıkanla ve hatta birbirleriyle boğuşan bu aşiretler... ...kağanlarını, şamanlarından ziyade dinliyorlar... ...ve bu yüzden tek tanrı inancına daha yakınlar. Ya Hindistan? Brahmanlar put fikrini incelte incelte vücutsuz dua tasvirine kadar varmışlar. Peki da ne dersin? Varlığın hiç cephesine bakmaktan... ...hepi fark edemeyen ve boşluğa koşan zavallılar. Ya Çin? Konfüçyus'un öğretilerinin onlara ne kazandırdığını anlayamadım doğrusu. Pirinç rakısı, esrar ve uyku. Biraz da Filistin'den bahset. O peygamberler şehri Kudüs'te. Filistin ayan beyan bir bekleyiş içinde. Tevrat'ta geleceği bildiren ahir zaman peygamberinin işaretlerini aldılar bile. Ancak onların tek korkuları var. Bu Resul'ün başka bir kavimden çıkması değil mi? Evet. Sahi öyle olursa ne yaparlar? Eh orası bilinemez. Elbette kabul edenler de olur, reddedenler de. Asılı sıkılan, daralan, boğulan bir dünyadan bahsediyorsun. Ve bekleyen bir dünyadan. Eh, o kurtarıcı gelse artık. Bütün eskileri yenileyip eskimeyen yeniyi getirse ve dese ki... ...işte solmayan renk, silinmeyen yazı ve yanılmayan ölçü bu. Gelmediğini ne biliyorsun? Ne? ne dedin? Gelmediğini ne biliyorsun dedim. Kim? Nerede? Ne zaman? Söyle Kahin. Bir işaret ver gideyim. Dünyanın öbür ucunda bile olsa giderim. Sahiden gidebilir misin? Giderim elbet. Buzlar denizine bile giderim. İnanayım mı bu söylediklerine? Adım gibi inan. Hadi Kahin söyle. Çabuk söyle. Sabrımı taşırmadan söyle. Peki. Müjdeyi neden hep uzaklarda arıyorsun? Anlayamadım. Şimdi sana bir sır vereceğim. Ama benden duyduğunu söylemeyeceksin kimseye. Sır dedin ya. Öyleyse iyi dinle. Hemen Darül Erkam'a git ve onu gör. Sanırım aradığın orada. Musab denileni yapar. Kararlı adımlarla Darül Erkam'a yürür. Ve onunla tanışır. Yüzü suyu hürmetine alemlerin yaratıldığı serveriyle. Bütün soruları cevap bulmuş tek acabası kalmamıştır artık. Yüreğinde tarifsiz bir gayret hisseder. Öylesine dolmuş, öylesine taşmıştır ki anlatılamaz. Bu feysana bir hoş etmiştir içini. Sokağa çıkıp bağırmak ister. Uçuruma koşan kalabalıkları durdurmalı, hakikati haykırmalıdır. Ama Mekke, o Efendimiz'e bile tahammül edemeyen Mekke buna müsait değildir henüz. Musab yine de çok şey yapacağına inanır. ...en azından anne ve babasını çağırabilir İslam'a. Hani o bir dediğini iki etmeyen ebeveynine. Sahi kazanabilir miyim onları? O kadar kolay olmayacak. Ama denemeliyim. Mutlaka denemeliyim. Ne var oğlum? Bir şeyim yok annem. Heyecanlı gördüm seni. Evet doğrusunu istersen heyecanlıyım. Bugün ona gittim. Kime? Allah'ın Resulüne. Ha? Sakın ha. Hiç de sakınılacak gibi değil. Yoksa yoksa. Evet anne müslüman oldum. İnanamıyorum inanamıyorum. <gülüyor> İnansa niye edersin? Hayır oğlum şaka ettiğini söyle bana. Niye? Bak biz asiliz. Güçlüyüz, zenginiz. Kervanlarımız, kölelerimiz, dükkanlarımız var. Anne! Vadiler dolusu hayvanlarımız var. Anne! Söylesene, Mekke'de böyle bir malikanede oturan kaç kişi tanıyorsun? Allah'ın varlığına ve birliğine inanmakla bunların ne ilgisi var yani? Çok ilgisi var. Kureyşlilerin kendi halimize bırakacaklarını mı sanıyorsun? Ne yaparlar? Eğer onun yanına gittiğin duyulursa... ...hasım olurlar bize. Olsunlar. Ha, olsunlar. Ne kadar kolay bir ifade değil mi? Bak oğlum çocuk olma. Onların neler yapabileceklerini bilmiyorsun. Ha, bir kere selamı sabahı keserler. Tecrit ederler. Hiçbiri dükkanımıza uğramaz ve kimse mal satmaz bize... ...bir havuç buğday bile vermezler anlıyor musun beni? Yine de benim durumumla olan ilgisini tam anlayamadım. Anlamak istemiyorsun. Şu muhteşem nimetleri elimizin tersiyle itelim mi yani? Hayır o nimetleri vereni bilelim. Of seninle de laf yarıştırılmıyor ki. Anacığım kendimizi kandırmayalım. Sahra'nın kumları sayısınca yıl yaşasak bile malum bir son bekliyor bizi. Biliyorum ölüm diyeceksin. O... Öve öve bitiremediğiniz dedeleriniz neredeler şimdi ha? Söylesene. Sen hiç böyle şeyler söylemedin. Ve ben hiç duymadım bunları tamam mı? Neyi duyup neyi duymadığını bilemem. Ama ben bundan böyle inandığım gibi konuşacağım. Kimseden korkum yok. Burada kalacağım. Efendimizin neferi olacağım. Bak Musa sakın ola babanın yanında böyle konuşmaya kalkma. Aksine bu müjdeyi ona vermek için sabırsızlanıyorum. Ne oluyor bakayım orada? Ana ne konuşuyorsunuz? Aha bir şey yok efendi. Ana dertleşiyorduk biraz. Musab'ın derdi ne olabilir ki? Ha, şey bugünlerde sanırım biraz sıkılıyor. Gençlik işte geçer geçer. Annen neler diyor oğlum? Sen ona bakma baba. Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Ha şöyle. Bugün hayatımda yeni bir sayfa açtım. Yeni bir sayfa mı? Ne demek istiyorsun ya Musab? Senin anlayacağın baba... Taze bir sabah yaşıyorum. Gecenin köründe ne sabahıymış bu? Bilmece gibi konuşma benimle. Bugün onunla tanıştım. Kiminle? Resulullah Efendimizle. Çılgın Müslüman olduğunu söyleme bana. Niçin? Size söylemeyip de kime söyleyeceğim? Çıldırmışsın sen. Hayır baba az önce iyi olduğumu söylemiştim ya. Sen koskoca Rabia oğullardın varisi... ...Abdullah'ın yetiminin peşinden mi gideceksin yani? Ama daha düne kadar... ...Muhammed'ül Emin diyordunuz ona. Yine de derim yalan söylemez o. Ama... Aması ne baba? Sen bu ailenin bir ferdisin ve kafana göre hareket edemezsin. Ama o kötü bir şey söylemiyor ki baba. Hırsızlık yapmayın, zina etmeyin, kan dökmeyin. Hanımlarınızı ve kölelerinizi incitmeyin diyor. E bunlar olacak şey mi yani? Eğer kadınlar ve köleler hakları olduğu da inanırlarsa ne olmaz ha? Dirlik düzen kalır mı? Herkes haddini bilmeli. Eşrafı meclisinde köle benimle birlikte oturacak ha? Olacak şey mi bu? <gülüyor> Başkalarını bilemem ama ben otururum. Musab asil çocuk. Ne demek ben otururum? E ne var bunda kızacak? Yani bu konuştuğun normal mi sence? Ben asaletimi, kabilemin şerefini geçmişimi ayaklar altıda alayım öyle mi? Söylediklerinin hepsi kuru payeler baba. İçi boş ümvanlar. Şuna bak şu edepsizin söylediklerine bak. Bana, babana ha? Yani şimdi sana göre bizim o pis sunüngenlerden farkımız yok öyle mi? Nihayet ben de insanım. Köleler de insan. Hayır, insan olan yalnız biziz. Onlar köle. ...alınıp satılan birer mal. Peki bu kuralı koyan kim baba? Atalarımız babalarımız. <gülüyor> Tefeci takımı. Musab sözlerine dikkat et. Onlar kahraman ecdadımız bizim. Evet çocuk gömen kahramanlar. Çıldırtmak mı istiyorsun beni? Biliyorum bu fikirler sana ondan. Hep Muhammed'den Abdullah'ın yetiminden geliyor. Yo anlamadığınız nokta bu zaten. Savunduklarımız fikir filan değil baba. Allahü Teala'nın emirleri. O bir elçi sadece. Sözümü kesme. Sen zehirlenmişsin. Bari köleler duymasın bu sözleri. İyi ya. Onların da insan olduğunu anlarsınız artık. Sana ne oldu Musa? Törelerimize saldırmazlar mı? Putlarımızı kırmazlar mı? Nerede o günler? Şimdi tokatlamak geldi içimden ama. Vur. İstersen vur baba. Bak oğlum. Seninle açık konuşacağım. Biz ne Taifliler gibi ziraatle uğraşabilir... ...ne de necdiler gibi hayvan besleyebiliriz. Biz ancak alıp satabiliriz, ticaret yapabiliriz öyle değil mi? İyi de bunun mevzumuzla ilgisi ne? Çok ilgisi var. Düşünsene bir kere... ...putlarını kaybetmiş bir Kureyş'in hiçbir özelliği kalır mı? Söyle civar kabileler niçin akıyorlar buraya... ...azıcık kafanı çalıştırıp Ebre'yi hatırlasana... ...Sana şehrine o muhteşem kalesi niye yaptırdı sanıyorsun? Bilmiyorum, niye? Elbette halkın ibadet etmesi için değil... ...kalabalıkları insanları çekebilmek için... ...lat menat olmazsa panayırlar da olmaz... ...kim gelir ukaza? Yani ticaretimiz tıkırında yürüsün de... ...kim neye inanırsa inansın öyle mi? O kadar da değil tabii... ...Müslümanların bize baş eğeceklerini sanmıyorum de sonunda inandıkları gibi yaşamak isteyecekler. Evet, ondan şüpheniz olmasın. Eğer böyle seyrederse o 360 putlu Kabe bir destan olmaktan çıkacak, eşrafın uluları bedeviler gibi deve gidecekler. Bu ne acı bir şey düşündün mü hiç? Anladığım kadarıyla senin putlardan ziyade menfaatlerinin zedelenmesinden korkun var. Evet, e, farz et ki öyle. Öyle anlaşacağız demektir. Var mısın? Sen yoluna, biz yolumuza. Ya! İş o kadar basit değil Küçük Bey. Senin Darül Erkab'a gittiğini... ...Muhammed'de görüştüğünü biliyorum. Bunu başkaları da duyacak pek yakında... Hatta şu an fısıldaşmalar başladı bile. Şimdi olacakları söyleyeyim sana. Mekke'nin güçlüleri adı konulmayan bir savaş açacaklar. Ticarete, siyasette bileğimi bükemeyenler altın bulmuş gibi saldıracaklar bize. Aman baba inan ki çok büyütüyorsun. İhtiyar kadınlar ardımızdan sırtacaklar, Arsız veletler sataşma cüretini gösterecekler. Yıllardır dişimle tırnağımla kazıyıp geldiğim bu yer bir anda yok olacak. Anlıyor musun? Baba bunların hiçbiri beni korkutmuyor. Ama beni korkutuyor. ...senin heveslerinin ceremesini ben çekemem. İtibarımı, servetimi, şöhretimi ayaklar altında alamam bir anda. Şimdi kulağını aç ve iyi dinle beni. Dinliyorum baba. Yarın en kalabalık saatte Kabe'ye gidecek ve putlarımızdan özür dileyeceksin. <gülüyor> Put dediğin dal parçası özürden ne anlar? Ahali anlasın yeter. Dahası kızıl tüylü bir deve kurban edeceksin onlara. Ya bu dediklerinizi kabul etmezsen Ben ettirmesini bilirim. Hayır kabul edemem. Edeceksin. Asla. Baş kaldırmakla al sana. Al sana. Uşaklar hey uşaklar. Ya, lan, hadi. Tutun şu haddini bilmesin. Tutuluyorum size. Hadi ne duruyorsunuz Tıkın aslına. Aklı başına gelinceye kadar da ekmek su vermeyin ona. Efendi. Söyle. Musa ağabey bir şey olmaz değil mi? Bir gün aç kalmakla kimseye bir şey olmaz. Ay, bence bu ceza yeter ona. Sanırım pişman olmuştur. Hiç zannetmiyorum. Biraz büyütmüyor musun bu meseleyi? Bütün şehir bizi konuşuyor kadın. Ele güne rezil oldun. Gençlik heyecanıdır bey geçer. Yok kadın senin bildiğin gibi değil. Müslümanlardan dönen olmadı daha. Ah Musab başka. El bebek gül bebek yetişti o. Narindir zariftir hassastır. Baskılara dayanamaz. Senin gibi düşünmüyorum. Artık bildiğimiz Musab değil o. Görmüyor musun savaşçı gibi sanki birden değişti. İzin ver de konuşayım onunla. Ne konuşacaksın? Denemekle ne kaybederiz ki? Peki. İşe yarayacaksa ağzını bir yokla bakalım. Peki efendi. Gidiyorum. Musab. Hey Musab. Buradayım. Anne sen misin? Evet benim. Karanlıktan seçemedim. Ah Musabım. Nasılsın? Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Ha. Bak oğlum bu oyuna bir son vermenin zamanı geldi artık. Anne oyun oynadın mı sanıyorsun? Babanı tanıyorsun. Gel vazgeç şu sevdadan. Yok kat ye. Tahammülünü zorlama. Yoksa neler yapabileceğini biliyorsun. Elinden geleni koymasın ardına. Dediğini şeklen yapıversen ne olur yani? Kurban kes diyorsa kesiver. Secde et diyorsa ediver. Ama yine bildiğine inan. Bu işin şakası olmaz anne Bak muhteşem bir istikbal var önünde Büyük tüccar, aranılan yönetici Hatta emir bile olabilirsin Şöyle dön bir bak Etrafında senin bulunduğun yere imrenen binlerce genç var Bu nimetleri görmezden gelemezsin Hiçbirinde gözüm yok Peki ne olacak bu işin sonu Rabbim ne derse o Of of seninle konuşulmuyor Musab Putlar, adetler, ayinler Kahramanlık ve asalet hikayeleri Bunlar işin sureti anne Mekke'de bir zulüm düzenidir gidiyor ve çarklar hep zalimden yana dönüyor. Sizin endişeniz örfün zedelenmesi filan değil, gücün elinizden gitmesi. Diyelim ki öyle. Neyi düzeltebilirsiniz? Dünya böyle işte. Dünya geçici. Biliyoruz ölüm var. Ve hesap. İşte burada iki yol çıkıyor karşımıza. Ebedi saadet ve ebedi felaket. Sen ebediyet nedir bilir misin anne? Elbette. Sonu olmayan demek. Sonsuz olarak demek. Öyleyse dünyaya sultan olsan ne yazar? Zira nihayeti var. Ama ahiret sonsuz ve hakiki nimetler orada. Dünyadakiler birer gölge. Yalancı, sahte bir gölge. Of Mus'ab. Zihnimi allak bullak ettin. Berraklaşmalıydı halbuki. Bak ileride bunları konuşacak çok vaktimiz olacak çocuğum. Hoş muhabbet etmeye gelmedim ya. Şimdi doğru babana gidiyor ve pişman olduğunu söylüyorum. Tamam? Asla. Baban kudurursa karışmam bilmiş ol. İstediği dozda kudursun. Ondan korkmuyorum. Olabilecekleri hiç mi akıl edemiyorsun çocuğum? Daha başka ne olabilir ki? İşkence eder sana. Buna dünden hazırım. Ah, delirmiş bu çocuk. Aklını kaçırmış. Hadi anne git. Beni dert etme. Gidiyorum işte. Ne halim varsa gör. <gülüyor> Demek işkenceye hazırsın ha? Al bakalım bu kamçıyı. Al. Al. Geberteceğim. Parçalayacağım seni. <gülüyor> Kamçıyla uslanacağı yok. Başka bir işkence bulmalıyız. Galiba bayıldı efendim. Anlamıyorum doğrusu. Birden nasıl da değişti. Ben vurmaktan yoruldum ama o gık bile demedi hala. Anlaşılan bu dayakla uslanmayacak. Ama dur bitmedi. Bak görgeler yapacağım sana. Umayır'da ne oyunlar var da. Hey siz ikiniz yarın sabah kayalıklara bağlayın onu. Sen şeybe başımda nöbet tut. Sakın kaçırayım deme. Başüstüne efendim. Henüz sabah saatleri olmasına rağmen ufuklar buharlanır. Gök kirli sarı, gözler yarı kapalı. Musab ...şuurunu kaybetmemek için yaman bir mücadele verir. Dudakları çatlamış, cildi kurumuştur. Dili neredeyse eli kadar büyümüştür. Damağı kalaysız bakırdan acı. Tam tükenmek üzeredir ki... ...bir kırba dayanır ağzına. Sen, şeybe... Evet efendim. Seni görmesinler. Merak etme. Şeybe, ne yapıyorsun? İplerini kesiyorum. Anlayamadım. Kaçıracağım seni. Sakın ha... Babam diri diri derini yüzdürür. Yakalayabilirse. Onu tanımıyorsun. Tanımaz mıyım ama bu sefer hazırlıklıyım. Birazdan itirat getirecekler. Ve kaçıp kurtulacağız buralardan. Kızıldeniz'e vardık mı tamam sonra Veredenin Nil Vadisi. Biladüs Sudan. Ha. Yolun açık olsun. Hani sen gelmiyor musun? Hayır. Neden? Resulullah Efendimizin yanında olmam. İyi ama... Müslümanların himayesine girersen bir şey yapamaz bana. Biliyorsun baban çok zalimdir Musab. Endişelenme. Bütün zalimler korkak olur. Kararın kesin demek. Evet. O zaman ben... Hadi hadi sen gecikme. Sizi unutmayacağım. Öylesine iyiliğinizi gördüm ki... Şey be. Buyurun efendim. Al şu yüzü. Buna hiç gerek yok. İtiraf etme. Nasıl isterseniz. Onu erbabına sat. Şimdi hakkını helal et. Ne yaptım ki helal edeyim? Daha ne yapacaksın? Efendime kavuşuyorum. Bir gün beni saflarınıza görürsen şaşırmayın e mi Kardeşim benim. Eğer başına sıkışırsa sen nara gel. Orada bir kardeşin olduğunu bil ve hiç çekinme. Allah selamet versin. Size unutmayacağım. Ben de şeybe. <Gülüyor> ve zor günler başlar. Mekkeli müşrikler ...inananları inanılmaz bir cendere için alırlar. Müslümanlarla kimse konuşmaz. Sayısız dinara olsa bile, bir avuç buğday, üç beş hurma vermezler onlara. Artları sıra alaylı alaylı güler, sırıtarak sataşırlar. Kakılmak, itilmek, dayak ve hakaret. Belki bütün bunlara katlanmak mümkündür ama, ama İslam'ı gönüllerince yaşayamamak var ya, İşte o kahreden müminleri. Musab için durum daha vahimdir. Artık başını sokacağı bir evi yoktur ve kimse iş vermez ona. Bir zamanlar önüne emsalsiz sofralar kurulan gencimiz taşbasa karnına. Dahası babası fedaîler tutar, pusular kurar yoluna. Ama bütün bunlara rağmen mutludur. Allahü Teâlâ'nın "Sen olmasaydın, sen olmasaydın kainatı yaratmazdım." dediği server ile tanışmıştır bir kere. Efendimizin huzurunda bulunabilmenin manevi hazzı bütün dertlerini unutturur ona. Böylesi bir nimeti bahşettiği için şükreder Allahü Teala'ya. Musab'ın etrafında daralan çember Resulullah Efendimizin gözünden kaçmaz. Hicreti işaret eder, Habeşistan'ı gösterirler. Musab bin Umeyr Habeşistan'da nispeten rahattır. Evet bu fakir ülkede de hayat zordur ama hiç değilse karışanı yoktur. Musab'ın ne de olsa tüccarlık vardır mayasında. Alır satar harc eder boğazına. Kısa zamanda başını sokacak bir çatı altı kendisine bol bol yetecek azık ve urbalar eğdenir. Kuşağına yine altınlar dizer ama o yine mahşukunu harzular. Ev, nevale, elbise hiçbiri yok gözünde. Ben malı neyliyim? Onun yolunu harcayamadıktan sonra, hem onun yanında olmadıktan sonra yaşamanın manası ne ki? Günler geçtikçe bir hoş olur Musab. İyice mahsundaşır. Peygamber efendimizin hasreti volkanlar gibi oturur bağrına. Sevdası kor olur, yüreğine yağar. Onun sohbetlerini hatırladıkça şuracı cız eder. Burnunun direği sızlar acı acı. Gözyaşları yol eder yanağını. Ve neden öyle yapar bilinmez. Ansızın malını mülkünü fukaraya dağıtıp yola düşer. Haftalar süren servenden sonra Mekke'ye döner. Resulullah Efendimiz onu perişan bir kıyafetle görünce çok hislenirler. Hazreti Ali radıyallahu anh'a dönüp Kalbini allah Teala'nın nurlandırdığı şu kimseye bakın buyururlar. Anne ve babası en iyi yiyecek ve içecekleri veriyordu. Allah ve Resulünün sevgisi onu bu hale getirdi. Kim o? Anne benim. Ben Mus'ab. Mus'ab... Bu sahabım, ah çileli oğlum. Hayır, nasipli oğlum. Ne bu elbiselerinin hali? Yazıcık e soluklar o kadar. Ah, atlas baslara layıktın sen. İpek mintanlara, sırmalı kaftanlara. Aman anne, götüreceğimiz iki kulaç kefen işte. Cildin kavrulmuş biraz, vücudun daha bir oturmuş sanki. Omuzların genişlemiş mi ne? Ama siman aynı, hep aynı. Ah, bebek yüzüm, benim zeytin gözüm. ...kıvırcık saçlım, yay kaşlım. Anne fazla vaktim olduğunu sanmıyorum. Eğer babam burada olduğumu duyarsa... Aman lat korusun. Lat bırak kendini korusun. Sahi bu şekilsiz odunlara tapınmaktan ne zaman vazgeçeceksin anne? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama ben ne diyeceğimi iyi biliyorum. Ne olur bir kez olsun elini vicdanına koy ve biraz düşün. Hadi düşünelim bakalım. Nihayetsiz bir çölde devenin kaçtığını farz edelim. Söyle kime yalvarırsın? Tabii ki lata. Peki çelimsiz bir tekneyle fırtınaya yakalandığını düşünelim. Kime hatırlarsın? Latı. Ya ıssız bir sahrada? Şakilerin hücumuna uğrasan? Lat'a sığınırım elbet. Lat, lat, lat. Ne demek oluyor bu? Peki sen söyle. Ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor anne. Aslında sen de bir tanrıya inanıyorsun. Vahdaniyet iliklerinize işlemiş. Ama inat ediyor putlarınızı ortak ediyorsunuz Allah'a. Biliyorum mantık oyunlarında ustasın. Hayır anne. Ama ben hakikatleri söylemenin rahatlığı içindeyim. Sen batılı savunmanın çaresizliği içinde. Diyelim ki münazara ettik ve beni yendin. Gönlün oldu mu şimdi? Ben ucuz zaferler ardında koşmuyorum anne. Seni yerleri gökleri yaratan, bizleri doyuran, barındıran, bir olan Allah'a inanmaya çağırıyorum. Önünde sadece iki tercih var. İman etmek veya etmemek. Ya sonsuz bir saadete kavuşacaksın ya da sonsuz bir azaba duçar olacaksın. Ya tarafsızsam. Hakla batıl arasında bir taraf olan bertaraf olur. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Anamsın, canımsın. ben de hakkım var. Yemedin, yedirdin, içmedin, içirdin. Aylarca karnında taşıdın. Seni yanmana dayanamam. Ne olur gel. Allah'ın varlığına ve birliğine inan. Muhammed Aleyhisselam'ın... ...onun kulu ve Resulü olduğunu söyle. Aslında bunun böyle olduğunu benden iyi biliyorsun ama... Peki baban ne der sonra? Kıyamet günü baban mı şefaat edecek sana? Hanım... Hanım efendi geliyor, yanımda da fedaileri var, hepsi pür silah. Çabuk kaç buradan, hemen arka kapıya geç Mus'ab, hadi. B bırak bu telaşı da iman ettiğini söyle anne, hadi. Git buralardan hadi git. B bırak bunları, laf sokma Mare'ye. Nihayetinde öldürürler, başka ne yapacaklar ki? Ölmekten çekinmiyorsun demek. İmanla gittikten sonra düğün bayram olur. Seni anlamıyorum oğlum. Anlamak istemiyorsun. Git buradan hadi git. İnandığını söyle anne, iman ettiğini söyle ne olur. ''Git'' dedim sana Mus'ab, ''Git'' ''Şahit olayım mı imanına?'' ''Git ne olur'' ''Git, git, git'' Ve gider Mus'ab Onu Mekke'de geçmiştekine benzer sıkıntılar bekler Ama eskisinden farklı olarak temkinli olmak durumundadır Zira babası bu kez öldürmeye kararlıdır onu Ve elinden kurtulmak kolay değildir öyle işte o günlerde Akabe'de biat eden altı Medineli, Efendimiz'den kendilerine İslam'ı öğretecek bir muallim isterler. O server, Musab'a işaret buyururlar ve ikinci hicret yolu görünür ona. Ey mükerrem Mekke! Sana bir daha kavuşabilir miyim bilmem. ...kayasını, kara tepelerini... ...çelimsiz keçilerini... ...kızıl tüylü develerini... ...kerpiç damlı evlerini... ...dolu dolu çocukluğumu yaşadığım sokaklarını... ...ve kervanlarını unutabilir miyim hiç? Ey İbrahim Aleyhisselam'ın... ...yadigarı güzel Kabe... ...şirin Kabe... ...elbette putlardan kurtulacaksın... ...ama ben o günleri... ...görebilecek miyim acaba? Hicret... Manalık kelimedir ve selam. Hoş o, sallallahu aleyhi ve sellem, hangi kelimeyi terennüm etmiştir de, yeni ufuklar açılmamıştır müminlere. Muhacirler, İslam tohumunu bereketli bir iklime dikmelidirler. Müşfik ve mümbit bir iklime. Ve biner biner dönmelidirler, birer birer ayrıldıkları beldeye, Mekke'ye. Medineliler, Musab'ı bağırlarına basarlar. Esad bin Zürare'nin Nurlu hanesinde tedrise başlarlar. Mus'ab kimine Elif Bey'i belletir, kimine hadis, tefsiri öğretir. Her yaştan ve her sınıftan insan buraya koşar ve tamamı bulur aradığını. Halkak katlana katlana sığmaz olur evlere. İşte bu kıpırtı Medine emirlerinin gözünden kaçmaz. Öyle ya... Birileri fütursuzca dergah kurup insanları etrafına toparlayabiliyorsa saltanatları sallanıyor demektir. Huseyid sen ne diyorsun bu işe? Ne diyeyim ya Saad? Bu genç tehlikeli olmaya başladı. Bakıyorum da çok adam kazandı. Hani talebeleri de bir dediğini iklim ha. Ölümüne sadıklar ona. Eğer böyle giderse biz tası tarağı toplayıp başka diğer arayalım kendimize. Hayır Huseyid, böyle gitmeyecek. Şimdi derhal onu bulacak ve şehirden uzaklaştıracaksın. Eğer itiraz ederse... Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Çok iyi. Kimi istiyorsan alabilirsin yanına. Bana hakaret mi ediyorsun? Bu iklimde Hudaroğlu Hüseyin'de karşı koyabilecek kaç yiğit var şu medine'de? İyi, bildiğin gibi yap öyleyse. Bildiğim kadarıyla şu anda malum hurmalıkta yine konuşmaya devam ediyordu. Sessizce gireyim aralarına önce. Konuşmaya başlayınca... ...önce şu yandan yakın bir yerine oturayım da. Fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem güler yüzlüdür. Tebessüm ettiklerinde ince ince dişleri görünür... ...ve ziyası duvarları aydınlatır. Ama ben onun ne kahkayla güldüğünü gördüm... ...ne de sesli ağladığını. Resulullah ağlıyor demek. Ama için? Ümmetinin günahları için. Bazen Kur'an-ı Kerim'i işitince... ...bazen de namazda ağlar. Gözlerinden yaş akar... Ve mübarek göğsünün sesi duyulur. Unutmayın ki Allahü Teala'dan en çok korkanımız odur. Ey Kureşli, bana mı seslendin? Evet sana. Başka kim var burada konuşan? Buyur, söyle kardeşim. Sen burada Medine'de insanlarımızı, bizleri aldatıyorsun. Aldattığımı nereden biliyorsun? Henüz beni dinlemedin ki. Evet, hem aldatıyor hem de aramıza fitne sokuyorsun. Peki dinledin mi beni? Ne söylediğimi, neden bahsettiğimi anladın mı? Hiçbir sözünü dinlememe gerek yok. Hemen pılını pırtını topla ve kaybol Ama dur biraz. Hayır. Bir an bile seni buralarda görmek istemiyorum. Ya. Yasım yok ey yabancı. Hemen terk et buraları. Beni zora sokmadan hemen terk et bu duyarları. Sonra zararlı çıkarsın. İş zora dökülürse kimin zararlı çıkacağı hiç belli olmaz. Ağır ol terbiyeni de takın. Eğer canın kılıç tokuşturmak istiyorsa çık karşıma hadi. Ne demek istiyor bu ya bunun niyeti kötü galiba. Hayır kardeşlerim hayır. Bunlara hiç gerek yok. Şöyle yakınıma gelir misin kardeşim? Bırakın beni! Bırakın! Çekiştirmeyin işte oturuyorum. Evdeki hesap hiç de çarşıya uymadı ya. Bak... ...sana bir teklifim var. Beni bir kez olsun dinleme lütfunda bulun. Söylediklerimden hoşlanırsan ne âlâ. Yok itirazın varsa... ...çekip gitmesini de bilirim. Hem birbirimizi de üzmemiş oluruz. Öyle değil mi? Şey... ...yani... Peki. Hadi. Şimdi otur lütfen şöyle. Heh daha yakınıma gel. Tamam, oturdum işte. Ne diyeceksen söyle. Önce Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okuyayım. Sonra da konuşuruz he? Seni dinliyorum. Teûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahîm Elif, laf İlk ayetü Kitabı Hakim, ekanlın nasiğe jben. olamaz. Bu sözler insan eseri olamaz. Ben de hatırı sayılır şair ve edibim ama böyle sözler. Hücrelerimin içine, kalbinin derinliklerine yaşadığını hissetiyorum bu sözlerin. Yeni bir sabah yaşıyorum sanki. Kalbime pınarlar mı akıyor hani? Kuşlar kadar hafiflediğimi hissediyorum. Bu ömür boyu aradığım, sorduğum buydu işte. Çilesini çektiğim bu. Özlediğim ama ifade edemediğim bu. Beni kovmayı düşünüyor musun hala? Seni kovmayı düşünen önce benimle hesaplaşmalı. Artık senin bir neferin kabul et beni. Öldü öyleyim. Yok. Kardeş olmamız kafi. Ben de bir garip neferim zaten. Tek bir komutanımız var. Mekke'ye gitmeliyiz ey Musab. Efendimizi görmeliyiz. Neden olmasın? İnşallah o da olur. Şimdi bana yol göster. Artık bir şeyler yapmalıyım. Hizmet etmeliyim Allah'ın dinine. Yapılacak tek bir şey var. Tebliğ. Bıkmadan, usanmadan tebliğ. Sevene de anlatacağız, sövene de. Rabbim hidayet nasip ederse ne âlâ. Ama yılmak yok asla. Anlıyorum. Ama çileli iş anladığım kadarıyla. Ve inan tadı çilesinde. Benim aklıma başka şeyler geliyor. Müsaadeniz var mı? Elbette. Seni dinliyorum. Ne yapıp yapmalı saat bin Muaz'ı kazanmalıyız. Eğer o Müslüman olursa şehri tamamsa. İnan bütün Medine katılır bize. Ya karşı gelirse? İşte o zaman işimiz zor. <gülüyor> sen kalbini ferah tut. Yerlerin ve göklerin yaratıcısı bizimle. Buna adım gibi inanıyorum artık. Önce sen bir yokla istersen. Zaten şu anda benim dönüşüm bekliyordur dört gözle. Ne yaptın ya Hüseyin? Kureyşli'yi yolladın mı? Ee, şey... ...diyorum ki fena bir çocuk değil aslında. Ee, ben ne soruyorum, sen ne diyorsun? Benimle açık konuş. Kovdun mu, kovmadın mı? Kovamadım. Ne? Anlamadım. Ne bileyim. Öylesine temiz bir siması... ...ve öylesine tatlı bir dili var ki kıyamadım. Hem söyledikleri boş şeyler değil öyle. Bilirsin insan sarrafıyımdır. Yalancıyı gözünden tanırım. Ama o asla sahtekar değil. Biz seni değişesin diye yollamadık oraya. Keşke sen de bir değişebilsen. Anlaşılan o ki sen de seni de etkilemiş o Kureyşli. Öyle değil mi ya Huseyid? Saklamanın manası yok. Evet beni oldukça etkiledi. Yoksa yoksa sen? Evet Müslüman oldum. Ha? Nasıl oluyor ya Huseyid? Bir anda nasıl değişebildin? Avlamaya gönderdik seni avlandın. Aklım almıyor. Herkesin yiğitliğine, bilgeliğine hayran olduğu koca bir kabile reisi... ...tüysüz bir delikanlının peşine takılıyor ha! Söyle ya Hüseyin, bu yaptığına ne demeli? Hiç mi önünü arkanı düşünmedin, hiç mi? Dedelerinin kemiklerini sızlatmak ne zaman, ne zamandan beri sana zevk vermeye başladı ya Hüseyin? Bilmiyorsun ey Saat, hakikati bilsem böyle konuşmazdın. Tüh, hakikatmiş, ne gibi bir hakikat bu? Senin yaptığına şerefsizlik denir ya Hüseyin. Sıkıntıları göze aldım, aşağılanmaya razıyım. Ah oh, ah, oh, anlamadım. Sen, sen, sen Hüseyin misin? Cismim aynı Hüseyin ama kalbim farklı. Nasıl iş anlayamadım. Büyücü desen değil. Kahin desen hiç değil. Ama bu çocuk insanlara müthiş tesir ediyor. Çünkü hak gelince batıl zail olurmuş. O genç hakikati söylüyor. Hakikati mi söylüyor? Ya Saat. Bak biz yine dost yine arkadaşız. Yılların hukumuna sığınıp senden bir şey isteyeceğim. Ufacık bir şey. Ne? Ne gibi bir şey bu? Ne olur bir kez olsun dinle onu. Kararını sonra ver. Onu dinlemek mi? Evet. ile tanınan bir emire ancak böyle hareket etmek yakışır ya Saat. Hımm... Evet. Bak şimdi de onu söyledin işte. Evet, dinlemeliyim onu. Öyle ya, ne söylediğini bilmeden düşman olamam ki. Ama eğer bozguncunun ise. Biriyse... Fitne sokuyorsa aramıza... Hele sen bir dinle. Bunu anlayacaksın ya Saad. Peki göreceğiz. Saad bin Muaz insaf sahibidir. Mus'ab bin Umeyr'i dikkatle dinler. Önce onun kendisi için bir şey istemediğini fark eder. Sonra insanların saadeti için paralanıp çırpındığını... Geçmiş peygamberlerden ve ümmetlerden ibretli kıssalar nakleden bu sevimli gencin kaynakları sağlam olmalıdır. Zira tek mantık hatası yoktur ve hepsi bir yana kendisinden daha alimdir. üslub bu belî, lisanı fasihtir. Sohbet derinleştikçe kabzadaki eli gevşer, düşer yanına. Hele Kur'an-ı Kerim okunduğunda kayıtsız şartsız teslimdir artık. O içli sesin ahengine kapılır, kapılanır İslam'a. Ama iş bununla da kalmaz. Zira saat bin Muaz, koca Evs kabilesinin reisidir ve on binler tabidir ona. Bunca insanın mesuliyeti sırtındadır bir bakıma. İlk işi kabilesini toplamak olur. Ey kamim, beni nasıl bilirsiniz? Bilir. Öyleyse iyi Kamim Allah'a ve Resulüne iman edin. Putperestlikte inat edenler bir daha yanıma gelmesin ve asla konuşmasın benimle. Herkese senin peşindeyiz. Hepimiz peşindeyim seninle peşindeyim. Seninle yapacağız. Evet. Bakın şu Allah'ın lütfuna ki bu münevver belde de İslamiyet ışık hızıyla yayılır. Mekke'de müminler namazlarını saklarlarken Medine'liler toplanır Sa'd bin Hayseme'nin evi önünde dururlar cumaya. Medine'lilerin artık tek isteği vardır. Efendimiz'i görebilmek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim bir haç mevsimi düşerler yola. Resulullah Efendimiz çok memnun olur. Medine'deki gelişmeleri hislenerek dinler ve dua ederler Mus'ab'a radıyallahu anh. Ve Mus'ab Mekke'ye gelmişken bir kez daha annesini ebedi kurtuluşa davet etmek ister. Kim o? Benim anne. Ooo küçük beyimiz annelerini hatırlayabildiler demek. Mekke'ye henüz geldim anne. Bugün. Ama önce ona uğradın. Abdullah'ın yetimine. Allah'ın Resulüne. Sence o bizden daha mı kıymetli Yağmur sahabı? Hepimizden. Bütün mevcudattan. Canımdan bile. Onun için ölebilirsin yani öyle mi? Gözümü dahi kırpmadan. Ya benim için? Benim için de ölebilir misin? İman et. Köle olayım sana. Dilersen semer vur bin sırtıma. Ya iman etmezsem? Gördüğün gibi edepte kusur etmemeye çalışıyorum. Ama... Ama ne? Muhabbet, Muhammed'siz olmuyor anne. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya sana iman etmiyorum dersem ne yaparsın o zaman? Yolumuz ayrılır anne. Ebediyen ayrılır. Annene düşman mı olacaksın yani? Allah'a dost kalacağım. Anlaşıldı. Sen buraya bütün ipleri koparmaya gelmişsin. Aksine düğümleyelim diyorum. Koparacak olsam gelmezdim buraya. Yani hemen diz çöküp kelimeyi şehadet getirmeliyim öyle mi? Evet anne. Bunu bekliyorum senden. Hemen kelime ihyadet getir ve kurtul. Uşaklar tutun şu kendini bilmezi. Ha? Durun, durun ne yapıyorsunuz? Bırakın, bırakın, bırakın, bırakın beni. Bırakın diyorum size. Bırakın. Güzel. Şimdi elimdesin işte. Şimdi ellerini, ayaklarını bağlayıp mahsene atın. Hemen. Ama bu neyi değiştirecek ki? Bırakın. Sus beyinsiz çocuk. Artık o gidişe bir son vermenin zamanı geldi. Zamanı geldi. Ne demek istiyorsun anne? ...sen bu evin oğlusun, bize aitsin. Ama bunu hiçbir zaman inkar etmedim ki. Bak Mus'u ab, biz geçmişi unutmaya hazırız. Hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliriz hayatımıza. Şimdi, hemen şimdi başlayabiliriz. Mesela, e, sen yine eskisi gibi alışverişe gidersin. Ve ben mükellef bir sofra donatırım. Sonra babanla birlikte oturur yeriz. Geleceğimizi konuşuruz, güzel günlerimizi. Önümüzde koca bir ömür var. Yarına çıkacağını ne biliyorsun anne? ''Bak oğlum seni el bebek gül bebek büyüttüm. Yine latif elbiseler giymeli, soylu atlara binmelisin. Meyvelerin en olgunu senin önüne konmalı. Kuzuların en körpesi kesilmeli senin şerefine. Kızıl tüylü develerle berrak sulu vahalara gitmeli. Akranlarınla gülüp eğlenmelisin. Kemerinde keseler olmalı. Parmakların yakutla dolmalı. Şehrimizin en asil, en güzel, en zengin kızlarıyla evlenmelisin.'' Babanın işleriyle canın isterse ilgilen, istemezse ilgilenme. Hasılı gez dolaş eğlen, sadece gününü günet. Kardeşlerim inimin ininlerken inim iyi biçip keyfime bakayım öyle mi? Ha, bak buraya da nokta koyalım artık. Senin kime ve neye inandığına da karışmıyorum. Ancak o yalın ayaklı çulsuzlarla bir araya gelmen hiç hoş olmaz değil mi Musab'ım? Senin çulsuz dediğin Ebu Bekir mi yoksa Osman bin Affan mı? Sözümü kesme. Hem bundan böyle ne Habeş çöllerinde sürüneceksin... ...ne de Yesri çekileceksin. Orası hiç belli olmaz. Efendimiz neyi emrederse onu yaparım. Ha, ona gelince bir daha Muhammed'in yanına gitmeyecek... ...görmeyeceksin onu. Anlaştık mı yavrum? Öldürün daha iyi. Bu kafayla gidersen zaten öyle olacak. Baban kör bıçaklarla yüzdüreceklerini Hatta tuz bile basabilir. Gıkım çıkarsa yazıklar olsun bana. Baş kaldırıyorsun öyle mi? Hayır. Sadece boyun eğmiyorum. İnsan inanmış gibi yapar hiç değilse. Sana hiç yalan söylemedim anne. Ve bundan böyle de aldatmayacağım seni. Ya şimdi seni hapsedersen? Zor iş. Ben nasıl olsa fırsatını bulur kaçarım. Zincire vuracak değilsin ya. Öyle. Şeybe gibi hainler her zaman bulunur zaten. Şeybe canınıza mı kastetti? Hayır. Malınızı mı gasp etti? Hayır. Hürriyeti seçtiği için mi hain oldu? Onun öyle bir hakı yoktu musat. Sizin zulmetme hakkınız var onlara öyle mi? Evet var. Onlar birer köle. Bir bedeli var onların. Bu bedel... Onlara zulmetmek için mi anne yoksa kırbaçlamak için mi? Malım değil mi? Dilediğimi yaparım. Onların da etten kemikten olduklarını, acıktıklarını, üşüdüklerini, üzüldüklerini... ...hasılı insan olduklarını ne zaman fark edeceksin? Şişt, yavaş ol! Kölelerin yanında konuşulacak şeyler mi bunlar? Artık konuşulacak anne. Mutlak hakikati herkes duyacak. Yeryüzünden zulüm kalkacak. Emirler ve şamanlar istemese de İslam'ın nuru küfrü boğacak. O senin fikrin. Konuşma artık. Yakında göreceksin anne. Bütün Kureyş, hatta Yekpare Hicaz İslam'a gelecek. İmparatorlar katılacak aramıza. Savallı oğlum, beynini yıkamışlar senin. Gel anne. Aklını başına topla. Gerçekleri gör. Bu zaman çok kıymetli zaman. Gel. Allah'ın birliğini ve efendimizin peygamberliğini kabul et. Git buradan. Bir daha da çıkma karşıma. Nasıl istersen. Hidayet Allahu Teala'dan. Zorla olmuyor işte. Gidiyorum anne. Git. Mekke çekilmez olmuştur. Hoş, şehirde Müslümanlardan çok az kimse kalmıştır zaten. Musab tekrar Medine'ye döner. Nurlu beldeyi hazırlamalıdır kutlu hicrete. Musab: Ya Musab, Oo, siz miydiniz ya Halit? Yürü gidiyoruz. Peki, gidelim. Nereye diye sormayacak mısın bana? Hayır. Hı, tuhaf. İnsan en az İnsan en azından merak eder. Biz mümin kardeşlerimiz yürü dedi mi gideriz? Kötü bir yere götürmeyeceğini biliriz. Ya ne güzel. Ee, şey bak çoktandır niyetlenmiştim. Nasip bugüneymiş. Şöyle sıcak bir şeyler yedireyim dedim sana. İçin ısınsın. Ziyafet yani. Ona ziyafet denir mi bilmem. Bir şeyler hazırladık işte. Niye zahmet ettiniz? Zahmet ne kelime. Sen hem dünyamızı hem de ahiretimizi kazandırdın bize. Estağfurullah. Her şey o serverin bereketi. Biliyor musun ya Musab? Çocuklar seni çok seviyorlar. Onlar için de şuradan bir şeyler alalım. Ve inan bu sevdiği korkutuyor beni. Niçin ya Musa? Çok şuurlu hareket etmem, gaflete düşmemem, hiç hata yapmamam gerektiğini anlıyorum. Doğru. Medineliler İslam'ı seninle tanıdı. Kazayen bir kusur işlesen İslamiyet'e mal edebilirler. İşte bu mesuliyet perişan ediyor beni. Evet. Yükün çok ağır ama halkımız seni sevdi ya Musa. Ya Rabbi beni mahcup etme. Hem sana, hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı. Şu taraftan ya Musab, geldik işte. Ooo, acayip bir bina bu. Bir benzeri yoktur Medine'de. Ufak tefek ama çok sevimli. Tam 700 yıllık. 700 yıllık Hı -hı. mı? Evet, Yemen hükümdarı Kamil bin Esad yaptırmış onu. Hükümdar burada mı oturmuş yani? Yok canım, Yemen'de dedik ya. Peki işi neymiş buralarda? Hoş bir hikayesi var, dur. Önce kapıyı açayım. <gülüyor> Merak ettim. İşte. İçeri buyurumuzu da anlatayım ya Musab. Vay vay vay kimleri görüyorum? Abdurrahman, Halid. Ooo Eyüp de buradaymış. Al bakayım şu yemişleri dağıt kardeşlerine. Hani evin hikayesini anlatacaktın bana? Anlatayım. Bahsettiğim hükümdar vardı ya. Kamil bin Esad. Evet. Hanif alimleriyle sıkça sohbet eder. Her seferinde de geleceği bildirilen ahir zaman peygamberlerini sorarmış. Ya. Bir gün alim ve veli zatlardan biri gelecek olan o serverin çok sıkıntı çekeceğini... ...hatta bu Medine şehrine sığınabileceğinden söz etmiş Kamil bin Esad'a. Bak sen sonra... O da hemen Medine'ye gelip bu evi yaptırmış ve has adamlarından Malik bin İclan'a teslim etmiş. Allah Allah... Aynen şunları vasiyet etmiş İclale. Bil ki o servere iman ettim. Eğer ona kavuşursam yoluna baş koyacağım. Yok eğer kavuşamazsam burada ağırlarsın o serveri. Kavuşamamış tabii. Ne oğlu ne de oğlunun oğlu. Yedi yüz sene az değil. Belki de yirmi kuşak geçti aradan. He, eh, ve nihayet ben devraldım nöbeti. Yani sözünü ettiğin Sözünü ettiğin vasiyet... ...atadan toruna aktarılı aktarıla 700 sene evvelinde yaşayan Kamil bin Esad'dan sana kadar erişti. Evet ya Musa, ben bu neslin son halkasıyım. Şimdi sana bir sır vereyim mi? Bir sır mı dedim, seni dinliyorum. Efendimiz Medine'ye hicret edebilirler. Ne diyorsun? Hem de bugünlerde. Allahu ekber. İster misin misafir olsunlar sana? Hayali bile güzel ama... Aması ne? Medine'de çok güçlü isimler var. ...kabile reisleri, muharipler, tüccarlar ve hepsi de bu devlete kavuşmak için canlarını verirler. Hem Naccaroğullarının uluları Efendimiz'i kimseye bırakmazlar. Akrabalık hakları var en azından. Sen Naccaroğullarından değil misin sanki? Evet ama silik bir isim. Bu şehirde kim tanır garip Halit'i? Bırak onları. Sen Efendimiz'i ağırlamak istiyorsun değil mi? Ha, hem de nasıl. Böylesi bir nimet için neler vermezsin Güzel. İstemek kavuşmanın habercisidir bilmiş ol. İstemek kavuşmanın habercisidir dedin değil mi? Öyle. Rabbimiz vermek istemeseydi istek vermezdi ya Halit. Biliyor musun? Bugün bal damlıyor dilinde. İçimden geldiği gibi konuşuyor, gibi konuşuyorum sadece. O gün. O gün yollara dökülür Medineliler. Eller gözlere siper, gözler uf ufukta. Nefesler göğüs kafesine kilitli, yürekler kıpır kıpır. Yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı servere kavuşmak. Kim bilir, nasip. Neden geçmez vakit, zaman durur mu ne? Sabır, sabır, ya sabır. Hasret dağlar kadar, sevda göklercesine. Bir ara bulutlar perdeler güneşi, koyu bir gölge düşer sahraya ve tam ortasından delini verir, nura boğulur ova, güpe gündüz dolunay. Önce bir çığlık kopar hurma dalları arasından, sonra diğer çığlıklar izler onu. Nerede kaldın sevgili? Gözlerimiz yoruldu. Ufuklar haber verin kanadımız kırıldı. Kuşlar yalvarıyoruz bize müjde getirin. Nerede kaldı sevgili? Yüreğimiz kavruldu. Medineliler tarifsiz bir coşku içindedirler. Ve o güne kadar yazılmamış, söylenilmemiş bir ilahi dolanır dillerine. Tabak tabak hurmalar ve kase kase sütlerle Efendimiz'e koşarlar. Çoluk çocuk hanelerini şereflendirmeleri için yalvarırlar ona. Serveri alem kırmaz kimseyi, kıramaz. Devemi kendi haline bırakın buyururlar. Nereye götürürse o hanenin misafiriyim. Kalabalık adeta tıkana yazar. Ağlamaklı gözlerle bakarlar kusvaya Ve bildiğiniz gibi olur. Mübarek hayvan tarif edilmişçesine yürür... ...Halit bin Zeyd'in evini bulur. Sonra... ...sonra çöküveler eşiğe. Heba sevinci mi? Şimdi onu hangi kelimelerle anlatalım? Biliyorsunuz... Mekke'den Medine'ye göç eden sahabelere muhacir denir. Onları ağırlayan yerliler ise Ensar. İşte muhacirle Ensar arasında o zamana kadar tarihin kaydetmediği ve bir daha kaydedemeyeceği bir kardeşlik destanı yazılır. Dahası Efendimiz muhacirlerden bazılarını Ensar'dan bazılarıyla ahiret kardeşi ilan ederler. Mesela Mus'ab bin Umeyre, Halid bin Zeyd'i uygun görürler. Muhabbetleri o günden sonra katlana katlana artar ve sığmaz olur yüreklerine. Birlikte seriyelere katılır, Belir'de beraber dövüşürler. Ancak ayrılık tez gelir. Mus'ab radiyallahu anh, sancaktar olarak katıldığı gazada Uhud'un kayalıklarına düşer. Resulullah Efendimiz sancağı bir meleğin elinden teslim alır ve Hazreti Ali'ye verirler. Ardından iki sahabi, Musab'ın cesedini, Resulullah Efendimizin cesedini Resulullah Efendimizin önüne getirir. Alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı gözlerle Mekke'de senden güzel giyinen kimse yoktu buyururlar. Şimdi başım tozlu ve eynimde sadece bir hırka var. Savaşı mütakip, Musab'ın nurlu naşının yanına gelip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 Allah'ın huzurunda şehit olarak haşrolunacaksınız buyururlar. Sonra sahabelerine döner, bunları ziyaret ediniz, derler. Kendilerine selam veriniz. Allahü Teala'ya yemin ederim ki kim bunlara dünyada selam verirse kıyamette bu aziz şehitler kendilerine mukabil selam vereceklerdir. O günlerde sahabe-i kiram fakirdir. Musaba uygun bir kefen bulamazlar. Mekke'nin en şık genci Solu kırkasına sarılır Bırakılır kabrine Ak çiçekler filizlenir toprağından ıtır, ıtır tüter Kokarlar şehit şehit Eba Eyyub Hazretleri Ahiretliğini unutmaz Unutamaz Ona layık kardeş olabilmenin tek yolu vardır Onun gibi düşebilmek toprağa O hep Şahadeti özler Göğsünde noktalanan bir kargı Kanını köpürten bir kılıç ya da kalleş bir ok arzular sırtında. Gözleri kararmalı ve ağır ağır yıkılmalıdır. Yanağı toprağa değdiği an gül yüzüyle musab belirmeli. Aramıza hoş geldin demelidir. Önce hasretle sarılmalı, sonra elinden tutup efendimize götürmelidir. Halit bin Zehit geldi efendim demelidir. İşte burada. Öyle mi olmuştu bilemeyiz. Ama yaşı yüze yaklaştığı günlerde onu İstanbul önlerine çeken sevda budur işte. Derdin böylesine düşebilmek dileğiyle. Mus'ab bin Umeyr adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalınız.